Hayırlı sabahlar çok kıymetli Gülhündi dinleyicileri. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Gününüz, haftanız hayırlı bereketli olsun inşallah. Cenab-ı Hak kazalardan, belalardan, afetlerden, musibetlerden muhafaza ilesin cümlemizi diyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak her şeyi gönlünüzce eylesin inşallah. Rabbim korktuklarınıza düçar eylemesin, umduklarınızdan da mahrum eylemesin diyor. Ve programımızda, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, bir hadisi şerifiyle, başlamak istiyoruz. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Peygamberimizin, Aleyhisselatü Vesselam'ın, şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Onlardan, yani, hizmetçi veya işçilerden, kölelerden, Rabbine itaat eden, ve efendisine karşı vazifelerini yerine getirenlere ne mutlu. Af bin Malik el Eşcai'nin rivayetine göre Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmuştur: Ben ve geçim sıkıntısından dolayı yüzünün rengi değişmiş olan kadın kıyamet gününde şu iki parmak gibi birbirimize yakın oluruz. Ravi Yezit şu ilavede bulunur: bu kocasından dur kalan şerefli ve güzel bir kadındır, yetimleri bulunmaktadır, onları vefat edinceye kadar evlenmeyip sabırla büyütüp yetiştirir diye bir ilave var. Bunu tekrar ediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ben ve geçim sıkıntısından dolayı yüzünün rengi değişmiş olan kadın kıyamet gününde şu iki parmak gibi birbirimize yakın oluruz. Ve Ravi Yezid şu ilavede bulunur diyor Bu kocasından dur kalan şerefli ve güzel bir kadındır Yetimleri bulunmaktadır Onları vefat edinceye kadar evlenmeyip sabırla büyütüp yetiştirir Buyurmaktadır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Değerli dinleyiciler geldik bugünkü öykümüze Bugünkü öykümüzün adı Pasta Fırına geldiğimde ortalıkta ekmek görünmüyordu. Eski bir dostum olan fırıncı biraz bekleyeceksin hocam dedi. İki üç dakikaya kadar çıkartıyorum. Kenardaki tabureye oturup beklemeye koyulurken içeriye yaşlıca bir adamın girdiğini gördüm. Eskimiş ceketinin sol yakası altında bir madalya parılıyor ve yürürken hafifçe topalıyordu. Selam verdikten sonra ekmeklerimi alayım dedi. Benim ikizlerim acıkmıştır. Fırıncı adamın kendisine uzattığı torbaya alarak tezgahın altına eğildi ve bir gün öncesine ait olduğu anlaşılan ekmeklerden 4-5 tane koydu. Ekmeklerden bazılarının altı yanmış, bazıları da her nedense şeklini kaybetmişti. Fırıncıya doğru sokularak neden taze ekmek vermiyorsun dedim. ''Biraz sonra çıkacak ya.'' Fırıncı, ''Bozuk ekmekleri kendisi istiyor.'' dedi. ''Çok fakir olduğundan ona yarı fiyatına veriyorum.'' ''Kim bu adam?'' diye sordum. ''Kore gazilerinden.'' dedi. Oğluyla gelini bir trafik kazasında vefat edince, ikiz torunlarını yanına almıştı. Yıllardır onlara bakıyor, hem de çok az bir maaşla. Fırıncının anlattıkları karşısında içimin burkulduğunu hissediyor... Ve ufak da olsa bir şeyler yapmak istiyordum. Aradaki farkı ben vereyim dedim. Hiç olmazsa bugün taze ekmek yesinler. Fırıncı teklifimi kabul etti. Ve biraz sonra çıkan sıcak ekmekleri büyük bir umursamazlıkla adamın torbasına doldururken. Çok şanslısın be amca dedi. Çocuklar için bugün sana pasta gibi ekmek vereceğim. Yaşlı adam sevinçle kucakladığı torbayı göğsüne bastırırken. Allah senden razı olsun evladım dedi. Bugün onların doğum günleri olduğunu nereden anladın? bir zamanda ve enteresan bir toplumdayız. Bir yönüyle taze ekmeğe hasret insanlar varken, bir yönüyle de yemek beğenmeyen, yemeğin lezzetini arayan, içinde bulunduğu her türlü imkanları burnunu bükerek, yüzünü ekşiterek önemsemeyen maalesef insanlar var. İşte O Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ashabından Halife Hazreti Ömer Kendi döneminin En fakiri gibi yaşamış Ömer Bin Abdülaziz Hakeza Hazreti Ebu Bekir Radiyallahu An Hakeza Kendi döneminin En düşük Ücretli işçisinin, işçinin aldığı ücreti zorla kabul ettirmişler o koca Hazreti Ebubekire. Şimdi şu bir vaka ki, Hani Nasreddin Hoca bir gün merkepten düşer, Herkes başına üşüşür. Hoca der ki, içinizde merkepten düşen var mı? Neden hoca derler? Çünkü benim halimden o anlar der. Kim ne derse desin. O insanlar gibi yaşamadıktan sonra o insanları anlamak mümkün değil. İşte bundandır ki Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Ömer bin Abdülaziz ve bütün onlardan sonra gelen bu yolun yolcuları hoş. Üstadın hayatı da onlardan farklı değil. Üstadın talebelerinden birçoğu hakaza yine öyle. Geçenlerde Zübeyir Gündüzalp abi anlattığım gibi sizlere. Eğer bugün insanların derdine derman olmak istiyorsak o insanlar gibi yaşamak lazım. Çünkü aksi takdirde o insanları anlamak mümkün değil. İşte bu noktadan birazcık o insanların hissiyatıyla, onların dertleriyle dertlenmek. Günümüzde günümüzün insanının çok garip bir anlayışı var. Senede bir ay ve o bir ay içerisinde bir Ramazan içerisinde yardım yapmakla, zekat dağıtmakla, erzak ve gıda yardımı yapmakla üzerimize düşen vazifeyi ifa ettik zannediyoruz. Acaba değerli dinleyiciler bizler senede bir ay o bir ayın içerisinde de belli günlerde mi yiyip içiyoruz? Ve çok gariptir bizim insanımız sevabından dolayı hep Ramazan ayında zekatlarını verirler ki sevapları kat be kat olsun diye ama peki o Ramazan'ın dışındaki kalan vakitlerde o yardıma muhtaç insanlar ne yapsınlar? Zannediyorum bu fetva veya bir iddia olarak kabul edilmesin ama senede bir ay yardım yapılacağına Yılın 12 ayı yardım götürülse de o insanlar birazcık olsun bir yıl boyu dertlerine merhem olacak. O yardımlardan mahrum kalmasalar zannediyorum. Bu niyetle yapanlar Ramazan'da yapmış olanlardan çok fazla sevap elde edecekler zannediyorum. Ama gerçek şu ki maalesef birbirinden kopuk toplumlar halinde oluşan bir ülkede yaşıyoruz veya dünyada yaşıyoruz evet değerli dinleyiciler bugün yine büyüğümüze sorulan bir soru var bir ayeti kerimede bilmediğin şeyin peşine düşme dendikten sonra kulak göz ve kalp gibi organların da yaptıklarından mesul oldukları vurgulanıyor bu ayeti nasıl anlamalıyız? Bu ilahi emrin gereği olarak nelere dikkat etmeliyiz?" diyor. Değerli dinleyiciler, soruyu bir daha tekrar ediyorum. Çünkü soruyu iyi anlarsak cevapta verilmek istenen, anlatılmak istenen hususu da iyi anlarız. Soruda deniliyor ki İsra Suresi 36. ayette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 Bunu izah etmiş Cenab-ı Allah İsra suresinin 36. ayetinde Bilmediğin şeyin peşine düşme Çünkü kulak Göz Kalp gibi azaların hepsi de işlediklerinden mesuldur buyurmuştur Bu ayeti kerimeyi Doğru anlayabilmek için Dünya ve ahiret hayatımız hesabına Faydalı olan bilgiyi öğrenme alanı ile kesin bilgimiz olmayan konularda zannımıza göre hükme varma ve bu zannın peşine takılarak insanların gizli hallerini araştırma mevzuunu birbirinden ayırt etmemiz gerekir. Evet önemli bir husus değerli dinleyiciler. Bu ayeti kerimeyi doğru anlayabilmek için dünya ve ahiret hayatımız hesabına faydalı olan bilgiyi öğrenme alanı ile kesin bilgimiz olmayan konularda zannımıza göre hükme varma ve bu zannın peşine takılarak insanların gizli hallerini araştırma mevzunu birbirinden ayırt etmemiz gerekir diyor. İslam ilme, okumaya ve öğrenmeye büyük önem vermiştir. O kadar ki nazil olan ilk vahiyde okumaktan, kalemden ve talimden bahsedilmiştir. Dini görevlerini yerine getirecek ve helal ile haramı hak ile batılı birbirinden ayırt edebilecek kadar bilgi sahibi olması her Müslümana farz kılınmış. Fizik, kimya, tıp ve matematik gibi ilimler de en azından bazı Müslümanlar tarafından öğrenilmesi gereken, aksi takdirde toplumun bütün fertlerinin sorumlu olacağı birer farz-ı kifaya sayılmıştır. Dinimize göre ilim ve hikmet bizim yitiğimizdir onun peşine düşmek, her yerde onu aramak, ve nerede bulursak bulalım, hemen almak da vazifemizdir. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol, fakat sakın beşincisi olma, bunların dışında kalırsan helak olursun buyurmuştur. Bunu tekrar ediyorum, değerli dinleyiciler, ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma. Bunların dışında kalırsan helak olursun buyurmuştur. Bu açıdan ilmin peşine düşmek bir fazilet olarak ele alınmış, ilim talibi alkışlanmış, adeta göklere çıkarılmış ve bu dairenin dışında kalanların da helakla yüz yüze olduğu vurgulanmıştır. İlim tahsil etmek için, Evinden veya yurdundan ayrılıp yollara düşen insanın geri dönünceye kadar Allah yolunda olduğunu söyleyen resul Ekrem Efendimizin bir hadisi şerifi de şöyledir. İlim tahsil etmek maksadıyla bir yere giden kimseye Allah cennet yollarını açar. Melekler ilme ve onu tahsil edene karşı memnuniyetleri ve tevazuları sebebiyle kanatlarını yere sererler göklerde ve yerde olan her şey, hatta su içindeki balıklar bile, ilim talebi için, Allah'tan rahmet diler. Alimin, bilmeden ibadet eden kimseye üstünlüğü, alimin, bilmeden ibadet eden kimseye üstünlüğü, bizim müşahadelerimiz açısından, dolunayın, görünen diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, ...miras olarak altın ya da gümüş değil, sadece ilmi bırakmışlardır. Kim o ilimden, yani bize ilmi miras bırakmışlardır. Kim o ilimden nasiplenmişse, büyük ve değerli bir şey almış demektir. İlmin ve ilim talibinin faziletine dair daha pek çok hadis-i şerif zikretmek mümkündür. Bunlar da göstermektedir ki, İslam cehalete razı olmamış bir insanın kendi haliyle yetinip ilimden daha fazla nasip almak için gayret etmemesini ciddi bir dun himmetlik saymış ve öğrenip öğretmenin ömür boyu sürdürülmesini emretmiştir. Dolayısıyla biz bilmediğimiz şeylerin arkasında olmak zorundayız. Kainatı doğru okuyamamışsak onun dilini çözüp ifade ettiği hakikatleri mutlaka anlamaya çalışmak, Kur'an okumayı bilmiyorsak hemen öğrenme yolları aramak, kelamı ilahi ilahiyi anlamıyorsak, anlayamıyorsak, bazı ayetlerin şerhlerini de ihtiva eden bir meal okumak, ya da daha güzeli, ciddi bir tefsir kitabı mütalaa etmek ve mutlaka bilmemiz gereken şeylerin peşinde olmak mecburiyetindeyiz. Fakat ilim talibi olmak ile insanların gizli yanlarını ve kusurlarını araştırmak çok farklı hususlardır bilmediğin şeyin peşine düşme şeklindeki emri ilahi tecessüsü yani insanların gizli hallerini araştırmayı ve suizanına dayanarak onlar hakkında hüküm vermeyi yasaklamıştır. Bir başka ayeti kerimede de ey iman edenler zandan çok sakının çünkü zanların bir kısmı günahtır birbirinizin gizli hallerini araştırmayın Hucurat suresi 12. ayette mealen buyurulmuştur hakkında kesin bilgin olmayan konular arkasına düşme mealindeki ayette geçen, bir şeyin izini sürmek, adım adım takip etmek, peşine düşmek manalarına gelen, ifade, eğer bir insanın ruhunda herhangi bir hastalık varsa, o başkalarında da o hastalığın olduğunu zanneder ve diğer insanları da o marazla değerlendirir. Mesela, onun bunun malını aşırmaya alışmış bir hırsız, her gördüğü kapıyı nasıl açacağının hesaplarını yapar. Önüne çıkan her duvarı nasıl aşacağını düşünür. Ve karşılaştığı her insanı da kendi mülahazalarına benzeyen düşünceler içinde zanneder. Yolda yürürken, bir dükkanın kepengine göz ucuyla bakan birini görse, onun hakkında hemen hırsız hükmünü verir. Çünkü kendi dünyası hep el alemin kilitli kapılarını açmak ve mallarını çalmak etrafında örgülendiği için başka insanlar hakkındaki değerlendirmeleri de ona göre olur. Aynı türden kalp hastalıklarına maruz diğer insanların durumu da farklı değildir. Onlar her gölgeyi asıl zanneder, her ihtimali vak'a gibi değerlendirirler. Gördükleri ve duydukları en küçük şeyleri büyütür, şişirir ve mübalağalarla bir balon haline getirirler. Kulak yoluyla içe akan ve göze takılan ham bilgileri kalp kazanında eritir, farklı kalıplara ifra eder ve onları kesin bilgi yerine koyarak hükümler verirler. Sonra da daha baştan yanlış olan o hükümleriyle insanları suçlar, yargılar ve değişik şekillerde cezalandırırlar. Oysa Allah Resulü Aleyhi Ekmelü Tehaya Hazretleri Zandan kaçının. Çünkü zan, sözlerin en yalanıdır. Tecessüste bulunmayın. Birbirinizin iç yüzünü araştırmayın. Birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın. Birbirinizle rekabete girişmeyin. Birbirinizi çekememezlik etmeyin. Birbirinize karşı buz etmeyin. Ve sırtınızı dönmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun buyurmuş. Tecessüsten, suizandan, ve kardeşliği zedeleyecek her türlü davranıştan uzak durmamız ikazında bulunmuşlardır. Öyleyse, gerekirse kulaklarınıza kurşun akıtacaksınız ama müminler hakkındaki olumsuz sözlere asla kulak kabartmayacaksınız. İcab ederse gözlerinize mil vuracaksınız ama Müslümanların olumsuz yanlarını araştırmayacak, hatalarını görmeye çalışmayacaksınız. İnanan hiçbir insanın İnanan hiçbir insanı bir sözüne, bir haline ya da bir tavrına mahkum edip onun hakkında kötü düşünmeyecek, gönlünüzü izanlarla kirletmeyecek, gözünüzden, kulağınızdan ve kalbinizden dolayı da hesap vereceğinizi bir lafzacık da olsa unutmayacaksınız. Bir başka münasebetle anlatıldığı gibi, tarikatı Muhammediye üzerine yazılan şehrlerden biri olan Berikanın müellifi İmam Hadimi bir mümini zina halinde bile görsen hemen onun hakkında hüküm verme. Gözlerini sil. Allah Allah bu insan böyle çirkin bir işi yapmaz de. Dön bir kere daha o mu diye kontrol et. O ise ihtimal yine yanlış gördüm de. Bir kere daha gözlerini yalanla ve Onları silip tekrar bak. Bir kere daha gözlerini yalanla... ...ve onları silip tekrar bak. Eğer hala o insanı... ...o kötü iş üzerinde görüyorsan... ...ya Rabbi... ...onu bu çirkin halden kurtar. Beni de böyle bir günaha düşürme deyip... ...çek git diyor. Hazreti İmam'ı çok severim diyor büyüğümüz. Ona karşı çok hürmetim vardır ama... ...bu sözlerini fazla bulurum. Bence... ...gördün ki bir mümin... Bir yerde böyle kötü bir haldedir gözüne iliştiği ilk anda meseleyi tecesüz etmeden tam teşhis ve tespit peşine düşmeden o sevimsiz fotoğraflar gözünden gönlüne akarak Fuat kazanında eriyip bir hüküm kalıbına girmeden sırtını dönüp Allah'ım günahkar kullarını hidayete erdir beni de affet demeli oradan uzaklaşmalı ve gördüğünü de unutmalısın. Evet, günümüzün en büyük dertlerindendir suizan ve gıybet. Öyle ki bugün imana ve Kur'an'a hizmet dairesi içinde Müslümanlara ait pek çok problem halledilmiştir. Mesela şöyle böyle bir kardeşlik ruhu teessüs etmiştir. Müşterek hareket, paylaşma, yardımlaşma, bir gaye hayale bağlı yaşama ve fikir işçiliği peşinde olma gibi çok önemli hasletler. Allah'ın izniyle herkesin benimseyip kendi hayatında tatbik etmeye çalıştığı esaslar haline gelmiştir. Fakat kötü ahlakın birer parçası olan bazı meznun fiiller vardır ki maalesef onların üstesinden hala gelinememiştir. İnsanların hatalarını arama, gizli hallerini araştırma, kabahatlerin izini sürme, kulağı olumsuz sözler için kullanma, ...gözü faydasız resim kareleriyle yorma, ...dili gıybetle, iftirayla kirletme, ...ve bütün bu menfilikleri kalp mutfağında, Fuat tezgahında kesme, doğrama, pişirme, ...böylece çok küçük meseleleri büyütme, ...bazen bir sözle bir insana Adem'e mahkum etme, ...bazen de bir başkasının bir anlık haline bakıp, ...onu defterden silme gibi... Öyle çirkin günahlar vardır ki herkes için olmasa bile bazılarımız için bunlar hala bertaraf edilememiştir. Ve bu günahlar kuyruğunu dikip bir köşede sinsi sinsi bekleyen bir akrep gibi bazı müminlerin gönül hayatına zehir akıtmaya devam etmektedir. Bu meselenin önemli bir yanı da şudur. Bazı insanlar kendileri aleyhinde konuşulmasından ve gıybetlerinin yapılmasından dolayı mukabele hakkına sahip olduklarını zannediyorlar. Birisi onları çekiştirip gıybet edince, onlar da başkalarının gıybetini yapmayı ve kendilerini çekiştirenler hakkında ileri geri konuşmayı mübah gibi görüyorlar. Sanki gıybeti yapılan insanın gıybet etme hakkı varmış gibi hatalı bir yoruma giriyor ve meseleyi çok yanlış algılıyorlar. Oysa ki Günahlar zatında günahtır. İnsanların çoğunun bir günah işlemesi onu günah olmaktan çıkarmaz ve o cürme mazeret olamaz. Mesela Allah korusun komşu bir ülkenin askerleri ülkenizi işgal etseler, ırz payimal olsa, namus çiğnense, kirli eller anaların bacıların iffetine dokunsa, yaşlı genç, kadın erkek, çoluk çocuk ayrımı yapılmadan İnsanlar bir bir öldürülse... ...bütün bunlar çok büyük günahlardır... ...ve birer zulümdür. Zulüm devam etmez. Allah onları bir gün mutlaka cezalandırır. Başka bir zalimi onlara musallat eder... ...onları da ezdirir. Fakat siz... ...kesinlikle onlara karşı... ...aynı şekilde mukabelede bulunamaz... ...zatında günah olan hiçbir fiili... ...irtikap edemezsiniz. Karşınızdakiler düşman da olsa siz çocukları öldüremez hiç kimsenin namusuna yan gözle bile bakamaz hiçbir kadına el süremezsiniz düşmanlarınızın o günahların hepsini işlemiş olmaları sizin günahınızı tahfif etmez hafifletmez onları size mübah kılmaz aynen öyle de biri sizin gıybetinizi etse aleyhinizle konuşsa mesela size insan şeklinde yaratılmış bir yılan dese ve siz de onun hakaretine karşılık meseleyi biraz daha hafifleterek gibi şeklinde bir benzetme edatı da ekleyerek yılan gibi bir adam sözüyle mukabele etseniz yine büyük bir günah işlemiş olursunuz. Ahirette dilinizin ve o gıybetin hesabını da vermek zorunda kalırsınız. Çünkü başkasının sizin hakkınızda o günahı işlemesi, sizin de aynı günahı işlemenizi mübah kılmaz. Kur'an-ı Kerim'de farklı bir üslupla, bu hususa dikkat çekilmiş ve bir topluluğun size karşı zalimane tavrı, kini, nefreti ve sizin de onlara karşı içinizde büyüttüğünüz öfke sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil davranın, takvaya en uygun hareket budur. Maide suresi 8. ayette mihalen buyurulmuştur. Aslında bir insan büyük bir gayeye kilitlenmişse hep onunla oturup kalkar. Ve davasına ait meseleler onu öyle meşgul eder ki... ...başkalarıyla alakalı dedikodulara, suizanlara ve gıybetlere ayıracak zaman bulamaz. Zaten onun gönlünde kötü şeylere karşı meyil hiç yer tutmaz. Bir noktayı hedefleyen ya da bir uçağa kilitlenen bir füze... ...onu vuracağı ana kadar sürekli takip eder. Hedeflediği uçak eğri bir olsa, zikzaklar yapsa bile... Füze onun peşinden ayrılmaz. İşte yüce bir mefkureye kilitlenen insan da hedefine götürecek vesilelerden başka hiçbir meseleyle meşgul olma ihtiyacını duymaz. O davası adına yapabileceği vazifeleri düşünür. Onları eda etmeye çalışır ve sadece gayeyi hayaliyle alakalı konularla uğraşır. Bir kitapta okuduğuma göre diyor büyüğümüz, bir grup insan... ''Çağımızın önemli bir simasıyla konuşurken, Marmara kahvehanesindeki insanların akşama kadar onlarca devlet yıkıp yerine ütopyalar inşa ettikleri gibi milletin kurtuluşundan, nizamdan ve siyasetle alakalı değişik mevzulardan bahsediyorlar. Bir müddet onları dinleyen o muzdarip insan sonunda dayanamıyor ve söz istiyor. ''Efendiler, efendiler çok güzel şeyler söylediniz.'' Mühim meseleleri şerh ettiniz. Fakat Allah aşkına, davam adına benim yapmam gerekli olan şey nedir? Bana onu söyleyin diyor. Aslında onun bu sözü ve çıkışı mefkûre insanları için güzel bir ölçüdür. Şayet siz, Allah rızası hedefine kilitlenmiş bir insansanız, her anınızı o istikamette değerlendirmelisiniz. Yanınıza gelen biri, aldık, açtık, yaptık deyince... Üslubunca arkadaş senin şu bahsettiklerin ilahi Kelimetullah yolunda ve Allah'ın rızasını kazanma uğrunda ne ifade ediyor? Şu anlattığın şeyler ne ölçüde ilahi i Kelimetullah'a vesile olacak? Kaç yerde ruhu revanı Muhammed'in şehbalaşmasını sağlayacak? Ve bizi Allah'ın hoşnutluğuna ne kadar yaklaştıracak demeli ve vazifenizle alakalı olmayan laflara karşı tamamen kapanmalısınız. İman hizmetinde çok emeği geçmiş büyük bir insandan dinlemiştim diyor büyüğümüz. O bir gün birkaç hususu haber vermek ve bir meselede de şikayetini arz etmek için Bediüzzaman Hazretlerine gidiyor. Tam söze başlayacağı sırada Hazreti Üstad o kendine has red ifade eden tavrıyla kardeşim ben bir şey bilmiyorum diyor. O zat bir süre sonra bir fırsatını bulup Tekrar söz alıyor. Üstad yine kardeşim ben bir şey bilmiyorum diyor. Bir kere daha deneyince yine aynı cevapla karşılaşıyor. Kardeşim ben bir şey bilmiyorum. Bir başka zaman diğer bir abiden de benzer bir hatıra dinlemiştim. O da demişti ki bir gün üstadın yanına gittim. Bir meselenin halli için belki birileri hakkında zem de ifade eden bazı şeyler söyleyecektim. Üstad anlatmak istediğim mevzuyu bilmiyordu. Fakat ben ne zaman söze başlasam, kardeşim ben dinlemek istemiyorum deyip meseleyi kapattı. Ben anlatmakta ısrar ettim. Ara sıra söze girmeye çalıştım. Ama o her defasında, kardeşim bu hususta bir şey dinlemek istemiyorum dedi ve bana başkalarıyla alakalı tek cümle söyleme fırsatı bile vermedi. Üstadın davranışı su izanına, Gıybete ve insanlar hakkındaki kesin bilgiye dayanmayan hükümlere karşı tavır alma demektir. Zannediyorum, biz de birkaç yerde böyle ders versek, Yanımızda vazifemizi alakadar eden konular haricinde konuşulmasına fırsat vermesek, izanları seslendirme ve gıybetlere girmelerin alanı da kendi kendine daralacaktır. O türlü hırıltıların alanın genişlemesi, Biraz da bizim hırıltılara müsamahamızdan kaynaklanmaktadır. Kur'an'ın halis bir talebesi, birisi ağzını gıybete açtığı zaman iyice Allah'a ısmarladık deyip oradan uzaklaşmasını bilmelidir. Bu önce tavırla gıybet meclislerini birkaç defa terk etseniz, suizanlarını dillendiren kimselere hoşça kalın deyip yanlarından ayrılsanız, Zamanla onlar da sizin yanınızda o türlü şeylere teşebbüs etmemeye çalışacaklardır. Maalesef biz müsamaha gösterilmemesi gerekli olan bir konuda müsamahalı davrandığımızdan gıybet edenlerin ve müfterilerin hareket alanlarını da genişletmiş oluyoruz. Haddi zatında Allah'a, Resulullah'a, Kur'an'a ve ahirete inandığını söyleyen bir insanın izan ve gıybetle alakalı onca ilahi terhibi ve tehditkar ifadeyi duyup bildikten sonra hala o şenif fiilleri işlemesi anlaşılacak gibi değildir. Zira dinin emir ve yasaklarını bilmesine rağmen onlardan bazılarını yerine getirip bir kısmını görmezlikten gelen insanların durumu kendi kitaplarındaki bazı hükümlerle amel eden bir kısmını ise ...hiç görmemiş gibi davranan bazı İsrailoğullarının durumu gibidir ki... ...Kuran onların yaptığını dini tahrif etme olarak anlatmıştır. Onlar dinin bazı disiplinlerini hayata geçirmiş, diğer prensipleri ise adeta yok saymışlardır. Doğrusu bugün bazı müminlerin yaptığı da bundan farklı değildir. Kur'an-ı Kerim gıybeti yasaklıyor... Onun ölü kardeşinin etini yemek olarak ele alıyor, en büyük hayasızlık ve utanmazlık sayıyorsa, fakat buna rağmen insanların bir kısmı onu hükümden ıskat etmiş gibi davranıp, onun bunun gıybetini ediyorlarsa, bu bir tahrif ve kutsal kitabın canına okuma demek değil midir? Peygamber Efendimiz'den şerefsüdur olmuş dünya kadar hadis-i şerif varken, onları görmezlikten geliyor ve o çirkin cürmü işlemeye devam ediyorlarsa, bu Allah Resulü'nün vazettiği hükümleri değiştirme değil de ya nedir? Bizden önceki bazı kavimler kendi kitaplarını tahrif etti, Allah'ın kelamı olmaktan çıkardı ve beşer lafıyla doldurdular. Deyip onları kınarken aynı günahı işleyerek dinin bazı emirlerini yok saymak, o kavimlerin yaptığını yapmak değil midir? Öyleyse meseleye samimiyetle ve hakperestlik mülazası bakmamız lazım. O zaman birbirimize hele gelin bir kere daha hakiki müminler olalım dememiz gerektiğini anlayacağız. Evet imanımız bugüne kadar aksayarak ve sekerek gelmişse hele gelin hiç olmazsa bundan sonra aksamayan ve sekmeyen bir imanla Cenab-ı Allah'a yönelelim. Hele gelin her hareketimizi ahiret hesabına ve mizana bağlayarak tartılı ve ölçülü yaşamaya karar verelim. Ayrıca tecessüste bulunma, iş sürme, insanlar hakkında kötü düşünme ve ihtimallere hüküm bina etme birer paranoya emaresidir. Hususuyla son zamanlarda bütün dünyayı saran paranoya kabusu en samimi müminlere bile tesir etmiştir. Bugün... Hissiyatı azıcık kurcalanan hemen her insanın bir sürü şüphe, tereddüt ve suizanla yaşadığı görülecektir. Hemen herkesin şöyle demişti, ondan şu mana çıkar, böyle demişti, demek ki şöyle düşünüyor türünden mülahazalarla yatıp kalktığı ve çeşit çeşit vehimlerle dolu olduğu müşahede edilecektir. Oysa Kur'an kulağı kıyılu kale kapamayı, Çirkin manzaralar karşısında gözü yummayı, yakışıksız sözler söylemekten dili muhafaza etmeyi emretmektedir. Evet, inanan gönüllerin mülahazaları ve sözleri de imanları çerçevesinde olmalıdır. Onların konuşma ve sohbet mevzularını dedikodular, gıybetler ve vehimler belirlememeli. Her muhavereleri dinin emirleri etrafında harama girmeme sınırları içerisinde ve rızayı ilahiye vesile olabilecek bir keyfiyette cereyan etmelidir. Burayı tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Zaten mevzuyu da bağlıyor. İnanan gönüllerin mülahazaları ve sözleri de imanları çerçevesinde olmalıdır. Onların konuşma ve sohbet mevzularını dedikodular, gıybetler ve vehimler belirlememeli. Her muhavereleri dinin emirleri etrafında harama girmeme sınırları içerisinde ve rızayı ilahiyeye vesile olabilecek bir keyfiyette cereyan etmelidir unutulmamalıdır ki vifak ve ittifak tevfik-i ilahinin vesilesi ihtilaf ve iftirak da başarısızlığın ve maksada ulaşamamanın sebebidir uhuvveti zedeleyecek her mülahaza söz ve davranış Hayırlı faaliyetlerinizin bereketini de alır götürür Bu kuvveti kardeşliği zedeleyecek Her mülahaza söz ve davranış Hayırlı faaliyetlerinizin bereketini de alır götürür O halde Allah'ın sizi muvaffak kılmasını istiyorsanız Uyuşmazlık, kırgınlık, kavga ve ayrılık sebebi olabilecek Kötü düşünce, çirkin laf ve kaba tavırlardan uzak durmalısınız İnsanları sizden uzaklaştıracak, size karşı nefret hislerini tetikleyecek hal ve hareketlerden kaçınmalısınız. Hasınca duygularla yanınıza gelen insana bile bir gül uzatıp bunu mu almak istiyordunuz demeli ve onu da sıcak bir tebessümle karşılamalısınız. Nihayet karşı taraf da insandır. Muhatabınızın gönlündeki buzların erdiğini göreceksiniz. Başkaları size karşı insanca davranmasa bile siz katiyen mukabele-i bilmisil bir davranışa aynı ile karşılık verme mülahazalarına takılıp kalmamalı ölseniz bile mutlaka Müslüman karakterinin gereklerini yerine getirmeli ve bir yerde dendiği gibi başınıza atılan taşları atmosfere çarpıp eriyen meteorlar gibi ışığa çevirerek etrafınıza maytap ziyafetleri çekmelisiniz zannediyorum Hakiki yiğitlik ve kahramanlık da budur. Merhum Mehmet Akif'in dediği gibi, Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır. Cebanet, meskenet, dünyada sığmaz ruhu İslam'a. Kitabullah'a işhad eyledim, gördün ya davama. Görürsün, hissedersin, varsa vicdanın da imanın. Ne müthiş bir hamaset çarpıyor göğsünde Kur'an'ın. Dinin emirlerini kılı kırk yararcasına ciddi bir titizlikle yerine getirmektir yiğitlik. Dinin emirlerini kılı kırk yararcasına ciddi bir titizlikle yerine getirmektir yiğitlik. Zulme uğrasan da zulmetmeme. Ezilsen de ezmeme. Hep Müslüman karakterine yakışan tavrı sergileme. Mefkurenin muhabbetiyle yanarak Sürekli onunla alakalı konuları düşünme, suizan, tecessüs ve gıybet gibi şeytani tuzaklara düşmemedir en büyük kahramanlık. Buna kıyasla savaş meydanında ölme çok küçük kalır. Çünkü bunda dinin için her gün yüz defa ölüp ölüp dirilme ve davan için ayakta durmaya çalışma vardır. Hasılı, bilmediğin şeyin izini sürmeme halindeki ayet her şeyden önce şüphe tecessüs ve suizandan kaçmayı ve kesin bilgiye dayanmayan hükümlerle insanları suçlamamayı emretmektedir. Bununla beraber bu ilahi kelam yeterli araştırma yapılmadan sadece söylentilere göre hiç kimsenin aleyhinde olunamayacağını yalnızca tahmin varsayım ve bir kısım teorilere dayanan bilimlerin mutlak doğru olarak kabul edilemeyeceğini Cenab-ı Allah ve resul Ekrem tarafından bize öğretilen ilme dayanarak her türlü hurafe ve batıl inançtan uzak durmamız gerektiğini ve ilmi de bilgi muzahrefatını da alıp işleme vesileleri olan göz, kulak ve kalp gibi organların da yaptıklarından mesul olacağını ifade etmektedir. Evet, ilmi de bilgi muzahrefatını da alıp işleme vesileleri olan göz, kulak ve kalp gibi organların da yaptıklarından mesul olacağını ifade etmektedir demiş büyüğümüz. Cenab-ı Hak hani hocalarımız derler ya bunu da umumiyetle zannediyorum cuma geceleri yaparlar. Gözümüzden, kulağımızdan, elimizden, ayağımızdan vesaire azalarımızdan işlediğimiz cümle günahları Affeyle diye dua ederler ya biz de büyüğümüzün bu soruya verdiği cevaptan sonra diyoruz ki Allah'ım bizi her türlü yalandan gıybetten tecessüsten ayıp araştırmadan insanlar hakkında suizanına girmeden suizanına düşmeden muhafaza ile diyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz hatalarımızdan bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahlardan dolayı da bize affeyle diyoruz. Ve hayatımızın geride kalan bölümünde o günahları bir daha işlememe şuuruyla bizleri serfiraz eyle diyoruz. Rabbimizin bunu bir dua olarak kabul etmesini o rahmeti sonsuzdan istiyoruz, dileniyoruz. Ve kısa bir aradan sonra aile ilmahali bölümünde yine sizlerle olmak istiyoruz değerli dinleyiciler. Kadir Kerim'sin Kafur Gavbar Halim'sin Rahman Rahim Alim Zikirde bir olalım fikirde kul sergenim şükürde Allah Allah illallah yer gök dağ taş zikirde bir olalım fikirde kul sergenim şükürde Allah Allah illallah İzlediğiniz için Kerimsin, Gaffur, Gaffar, Rahimsin, Rahman, Rahim ile İlmihali bölümünde kadına yanlış fikir veren komşu, başlıklı bir husus var. Ebu Müslim Havlani maneviyat büyüklerinin hem de ileri gelenlerindendir. Kendisi ibadette, ahlakta, süt ve takvada örnek bir tasavvuf büyüğüdür. Tabi'in zamanında İslam'a girmiş ciddi bir araştırma, tahkikten sonra girdiği İslam'da öylesine ilerlemiş ki kendinden önce girenler ondan sonraya kalmış, ondan feyiz alıp nasihat dinler olmuşlardır. Ebu Müslim'in kendisi ilerleyip de hanımı geride kalmış değildi. Hanımı da hemen kendisine yakın şekilde manen ilerlemiş beynin takvasına yaklaşan bir iktisat ve kanaat ehli haline gelmişti. Bu yüzden birlikte oruç tutarlar, birlikte gecenin namazı kılarlar, yine birlikte vakit namazlarını hazırlanırlardı. Hatta Hilyatul Evliya'da anlatıldığına göre, Ebu Müslim camiye giderken, tekbir alarak evinden çıkar, namaza yönelirdi, hanımı da onu tekbirle uğurlar, yine tekbirle karşılardı. Ancak bir gün durum değişti. Ebu Müslim, cami dönüşü evinin avlusuna girdiği halde tekbir sesi işitmemiş, bunun bir sebebi olacağını düşünmeye başlamıştı. Halbuki hanım evden dışarıya da pek çıkmaz, habersiz bir yere gitmezdi. Hayırdır inşallah diyerek kapıdan giren Ebu Müslim, az sonra elinde yemeklerle hanımının geldiğini gördü. ...sofraya hazırlayan hanım... ...şöyle bir köşeye... ...of diyerek verdi. Ebu Müslüm... ...şüphelenmeye başladı. Hanım sende bir değişiklik var. Nedir bu oflamalar? Cevap verdi. Ne olacak? Yorgunluk, bitkinlik... ...bütün gün ev işleriyle meşgul oluyor. Yorulup bitkin düşüyorum. Halbuki sen... ...halifenin huzuruna girince... ''Bir hizmetçi istesen seni kırmaz hemen verirmiş.'' Enteresan. ''Halbuki sen halifenin huzuruna girince bir hizmetçi istesen seni kırmaz hemen verirmiş.'' ''Hanım, halifenin bana hemen bir hizmetçi vereceğini nereden biliyorsun?'' ''Benim böyle itibarım var mı ki?'' ''Varmış.'' ''Nereden biliyorsun?'' ''Nereden olacak?'' ''İşte komşu kadını. O senin böyle yüce bir itibara sahip olduğunu söyledi. Hem halifeden sadece hizmetçi değil, başka daha neler istesen alır mısın? Onun için nüfuzunu kullanmanı, hizmetçi ile kalmayıp biraz da maddi yardım talebinde bulunmanı istiyorum. Kendisini tekbirle namaza uğurlayıp yine tekbirlerle karşılayan hanımın birden fikrinin bozulup Dikkatinin dağıtıldığını gören Ebu Müslüm buna çok üzülür. Ne yapacağını şaşırır. Halife Hazreti Muaviye'den böyle bir talepte bulunmayı asla istemez ama kadın da bunda ısrar eder. Bu defa gazaba gelen büyük veli elini açar ve bedduasını yapar. Allah'ım beni tekbirle namaza gönderip yine tekbirle karşılayan... Bu salihah kadının kim fikrini çeldi, aklını bozdu ise onun gözünü kör öyle der. O anda evin öteki köşesinde bir feryat kopar. Ortalığı aydınlatın gözlerim görmüyor. Meğer geçim bozup yuva yıkmakla meşhur olan komşu kadını henüz evdeymiş. Birdenbire dünyasının karanlığa gömülmesini, ışığın sönmesini hükmetmiş. Ancak... Bunun ansızın gelen körlükten başka bir şey olmadığını anlayınca başlamış büyük veliye yalvarmaya. Ben ettim sen etme. Bundan dolayı derler ki dindar hanımlar dindar olmayan kadınların verdikleri yanlış fikirleri dinlememeli. Yanlış fikir verenler de günün birinde mutlaka bir belaya uğrayacaklarını hatırdan çıkarmamalıdır. Nitekim komşu kadını yanlış fikir verdi körlük cezasına müstahak oldu. Ebu Sufya'nın hanımı Hint Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir ve der ki Ya Resulallah Ebu Süfyan gerçekten de cimri bir adamdır. Bana ve oğluma yetecek kadar para bırakmıyor. Ben de bu yüzden habersiz harcama yapıyorum. Bu olur mu? Efendimizin cevabı şöyledir. Kocanın malından ekonomik durumunuza münasip düşecek şekilde ...kendine ve oğluna harcama yapabilirsin. İbni Kayyım el Cevziye'nin... fetavayı Resulullah'ın da... ...gördüğümüz tespitte bir adam diyor ki... ...Ya Resulallah... ...hanımlarımız hakkında bize ne tavsiye buyurursunuz? Efendimiz bu soruya şöyle cevap veriyor. Hanımlarınıza yediklerinizden yedirin... ...giydiklerinizden giydirin... ...bir de onları dövmeyin... ...çirkinlikle itham etmeyin. Anlaşılan odur ki... ...beyler evlerine kendi ekonomik imkanlarıyla münasip düşen harcama parası bırakacaktır. Hanım, beynin bu ekonomik seviyesinin üstünde harcama yapmayacak, başkalarının harcamasını örnek almayacaktır. Herkesin harcaması kendine göre diye düşünecektir. Bence burada dikkate alınacak bir husus şudur. Hanım, beynin itimadını yitirecek derecede habersiz ve gereksiz harcama yapar duruma girmemeli. Şayet habersiz harcama yaparsa, bir münasip zamanı bulup haber vermeli, beyin iznini temin etmelidir ki beyde itimazsızlık hasıl olmasın. Bizim hanım müsrif ve itaatsizdir, habersiz harcamalar yapıyor, beni zor durumda bırakıyor şeklinde bir kanaatın oluşmasına sebep olunmasın demiş. Evet, bir bölüm daha var bu sorulan sorulardan maalesef. Fazlaca sorulan sorulardan birisi Hanımların altın günü Toplantıları caiz mi? Diye bir soru var Değerli dinleyiciler Bunu hakikaten çok soruluyor Çok soruyorlar Gerek altın günü toplantılarında Gerekse diğer misafirliklerde israf örneği vermekten Ciddi şekilde kaçınmalı Az çeşitli ikram sünnetini Hayata geçirme bilincini Kültür düzeyini yükseltmiş hanımefendiler ortaya koymalıdır. Değerli dinleyiciler, bazı sem tanımları komşularla birlikte altın gülü inan ediyorlar. Bazen haftanın, bazen de ayın belli gününde sözleştikleri komşuya misafir oluyor. Komşuluk ve dostluklarını pekiştiriyorlar. Bu arada misafir oldukları eve de birer altın hediye ediyorlar. Bazıları bunun caiz olmayacağını söylemişse de, bizim tespitlerimize göre bunda caiz olmayacak taraf yoktur. Çünkü kimse mağdur olmuyor. Herkes sırası gelince verdiği altını aynen geri alıyor. On kişilerse on defa altın götürüyor ama on kişi bir defa kendisine geliyor, on altını birden veriyor. Böylece bir mağduriyet ve mahrumiyet söz konusu olmuyor. Bir tasarruf alışkanlığı bile ortaya çıkıyor. Bu gibi hanım toplantılarında şunlar düşünülebilir. Hanımlar anlayacakları dilde yazılmış faydalı bir aile kitabını da okumayı adet edinseler. Toplantı aynı zamanda ilmi değer ifade eden kültür faaliyeti haline gelmek güzelliği de kazansa. Böylece altın günü kültür gününe de dönüşmüş olsa. Hatta altın günleri tamamlanınca bir kitabın okunması da tamamlansa da altınla birlikte altın değerinde aile bilgisi din kültürü de kazanılmış olsa bir diğer husus da bu toplantılarda israflı sofralar kurarak kötü örnek olunmasa aksine mütevazi ikramlarda bulunarak çevreye aile bütçesini zorlamayan iktisat örnekleri verilse sofranın güzelliği israfında değil iktisadında olduğu anlatılmış olunsa zira israflı örnek olmak Başkalarının da israflı olması mesajını vermektir. Bu da güzel bir örneklik değildir. İsrafta sünnete zıtlık var. Nimete de şükürsüzlük söz konusudur. İsraflı sofralar hazırlayarak kötü örneklik edenler çevresindekileri çevrelerindeki tek çeşitli sofrayı bile kuramayanların sızlanışlarına duyarsız kalıyorlar demektir ki kimse bu duyarsızlık ithamına maruz kalmak istemez herhalde. Hele bir de Zekeriya sofrası kuruyorlar ki tam 40 çeşitten oluşuyor. Böylesine israflı bir sofrayı peygambere isnat etmek de ayrı bir vebal olmalıdır. Zekeriya aleyhisselam herhalde böylesine çok çeşitli sofradan Allah'a sığınır. Bunu kendisine bir iftira kabul eder. Öyleyse gerek altın günü toplantılarında, gerekse diğer misafirliklerde israf örneği vermekten, ciddi şekilde kaçınmalı, az çeşitli ikram sünnetini tekrar hayata geçirme bilincini, kültür düzeyini yükseltmiş hanımefendiler ortaya koymalıdır. Ne yazık ki, israflı hayata kötü şekilde alıştığımızdan iktisatlı hayatı yokluk ve mahrumiyet işareti sanıyor, hanımlara dahi girebiliyoruz. Arap şairlerinden Herme, bonkörlüğüyle övünen bir şairdi. Bir ara Şam'a gelen bir grup dostu şairi evinde bulamayınca kapıda oynayan kızına takılmışlar. Baban söylediği şiirlerinde cömertliğiyle övünüp duruyor. Haydi bize bir kuzu kesin de yiyelim demişler. Kızcağız, kuzumuz yok ki demiş. Öyleyse bir tavuk kesin demişler. Kızcağız, tavuğumuz da kalmadı deyince, öyleyse bir yumurta pişirin demişler. Kızcağız, tavuk olmayınca yumurta nereden olacak karşılığını vermesi üzerine misafirler takılmayı sürdürmüşler. O halde demişler babam bir daha cömertliğiyle övünen şiirler söylemesin. Kızcağızın cevabı şu olmuş. Babamın öylesine israfçılığı değil mi ki şimdi bir yumurta dahi ikram edemez hale getirdi bizi. Kızcağız ilave etmiş. Keşke demiş öyle gösterişli sofralar kurdurup herkese bir koyun kesmeseydi de Şimdi bir yumurta dahi ikram edemez duruma düşürmeseydi bizi demiş. Evet değerli dinleyiciler. Maalesef diyorum. Maalesef birçok erkek veya bayan, bay ve bayan, gerektiğini toplantılarda, gerekse başka toplantılarda maalesef gösterişte yarış edercesine, israfta yarış edercesine bir ikram içerisinde bir gösteriş ikramı içerisindeyiz maalesef diyorum yapanlar için yapmayanları tenzih ederim. Onun için olabildiği kadar gösterişten, israftan uzak durmamız, toplantılarımızı hele hele Allah için İslam adına, Kur'an adına, Resulullah adına sohbet toplantılarını israf haramıyla kirletmememiz iktiza etmektedir zannediyorum. İnşallah Cenab-ı Hak toplantıları bir araya gelmeleri razı ve hoşnut olduğu hal ve hareketlerle teçhiz eylesin. Razı ve hoşnut olmadığı Resulullah'ın benimsemediği yüz ekşiteceği her türlü tavır ve davranıştan alışkanlıklardan da cümlemizi korusun diyoruz. Ve Aile İlmihali bölümünü de burada bitirmiş oluyoruz değerli dinleyiciler. Tabi Sohbetimizin programımızın sonunda Şiirimiz var Şiirimizden önce Bir duayla Şiirimize geçmek istiyoruz İnşallah Cenab-ı Hak Dudaklarımızdan Dualarımızı eksik etmesin Ve o yapılan duaları Kabul ettiği duaların arasına Dahil eylesin Gönlünüzden sevgi muhabbet Yüzünüzden Tebessüm eksik olmasın Dudaklarınızdan da dualarınız inşallah hiçbir zaman eksik olmasın diyoruz. Bizden evvel nicelerinin dileklerine icabet edip, Onlara lütfundan kapılar aralayan, Ve başlarına sağnak sağnak ihsanlar yağdıran, Dua edenlere cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren, Devrilenleri kaldırıp doğrultan,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 Kabul buyur Rabbimiz. Meydanlar inliyor, gayesiz kalabalıklar. Ve insanlar tıpkı akvaryumdaki balıklar. Şaşkınlıkla gidip kâh sağ toz, kâh Böyle bir topluluk içinde idrakı ı paydos. Bunca fezai ile cemiyet yaşar mı heyha. Göz görmez, kulak sağır, kap karanlık hissiyat. Şehirler çirkef oldu, sokaklar zift kanalı. Gençler seraza her şey hürriyet hayaldir. Haya yırtılıp gitmiş, ifet ayak altında. Yalan som altın.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 İslam emanetin dönmez davacısı ol. Sensin asırlardan beri beklenen kahraman. Gel ki artık dizlerimizde kalmadı derman.